Bölüm 250 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından dualar. Ama Rabbiniz buyuruyor ki bana dua edin duanızı kabul edeyim. 40 mümin 60 Rabbinize alçak gönüllü olarak ve yüreğinizin ta derinliklerinden, için için yalvarıp, gizlice, sessizce dua edin. Doğrusu Allah, aşırı gidenleri sevmez. 7- Araf 55 Eğer kullarım, sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben, onlara çok yakınım. Dua edenin duasına, her zaman karşılık veririm. Öyleyse kullarım da, benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki, doğru yolu bulabilsinler. 2. Bakara 186 Peki kimdir, darda kalıp dua ettiğinde, dua edenin duasına olumlu cevap veren, Üzüntü ve sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünde öncekilerin yerine geçirip söz sahibi kılan. Allah'la beraber başka ilah, öyle mi? Ne kıt düşünüyorsunuz? 27 Neml 62 Hadis 1466 Numan İbni Beşir'den Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dua bir ibadettir. Hadis 1467. Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlü ve kapsamlı duaları sever, özlü ve kapsamlı olmayan duayı yapmazdı. Hadis 1468 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çoğu zaman şöyle dua ederdi. Allahümme Artina fi'd hasene ve fi'l ahireti hasene ve qina azabannar. <gülüyor> Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Hadis 1469. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elükel hüda ve takvâ vel afafe, vel gînâ. Allah'ım, senden hidayet, takva iffet ve gönül zenginliği isterim. Hadis Hadis 1470 Tarık ibn-i Eşyam, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Bir kimse, Müslüman olduğu vakit, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona namaz kılmayı öğretir. Sonra da, şöyle dua etmesini tavsiye ederdi. Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, ve afini, verzukni. Allah'ım beni affet bana merhamet et acı bana doğru yola ilet bana afiyet ve hayırlı rızık ver yine müslimin tarık ibni eşemin Allah ondan razı olsun rivayetine göre tarık Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dinlerken bir adam gelerek ya Resulallah Rabbibbmdan bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu resul Ekrem de şöyle buyurdu Allah'ım mafirliği verhamni ve afini ver zukni Allah'ım beni bağışla bana merhamet et acı bana afiyet ve hayırlı rızık ver de bu sözler senin hem dünya. Hem de ahiret için istenen gereken her şeyi içine alır. Hadis 1471. Abdullah ibne Amr ibne Aslan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi: Allahümme, musarrifel al kulub, sarrif kulubena, ala taatike. Ey kalpleri çeviren, yönlendiren Allah'ım! Kalplerimizi sana itaate yönelt. Hadis 1472 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Dayanılmayacak dertten, insanı helâke götürecek zorluklara uğramaktan başa gelecek her türlü fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felaketlerden Allah'a sığınırım. Hadis 1473. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allahüm aslih li dini ellezi huye ismetu emri ve aslih li dünyaya elleti fiha measi ve aslih li ahireti elleti fiha meadi ve ca'lil hayat ziyade li fi kulli hayrin ve ca'lil mevte rahaten li min külli Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimizin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatımda daha fazla hayırlar yapmama imkan tanı. Ölümümü, her türlü sıkıntılardan kurtuluşa sebep kıl. Ali, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana Allahım Mehdi'ni ve Seddit'ni, Allahım beni doğru yola ilet ve bütün işlerimde beni başarılı kıl de buyurdu. Başka bir rivayete göre de şöyle buyurdu. Allahümme inni es'elükel hüda ve sedat. Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyaz ederim. Hadis 1475 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi. Allahümme inni e'ûzu min el-aczi vel-keseli vel-cübni vel-heremi vel-buhli ve e'ûzu min azabil kabri ve e'ûzu bike min fitnetil mahya vel-ma'at Allah'ım acizlikten tembellikten korkaklıktan bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan Cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım. Müslim, zikir, elli. Diğer bir rivayette, وَدَلَعِ ve وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ Borç altında ezilmekten ve zalimlerin başa geçip zulmetmelerinden de sana sığınırım. Nesai, istiaze, sekiz. Hadis, 1476 Ebu bekirs Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bana bir dua öğret de, namazımda okuyayım, dedi. O da şöyle buyurdu. Allahümme inni zalemtu nefsî zulmen kesîran ve lâ yâfirüzz-zunûbe İllâ ente favfirlî mağfireten min indike. verhamni inneke entel rahim. Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse sonsuz bağışlamanla beni bağışla. Bana merhamet et, acı. Çünkü affı sonsuz, merhameti sonsuz olan, sadece sensin, de. Hadis 1477 Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine öğretmek üzere şöyle dua ederdi. Allahümme ufirlî. Hetiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme ufirli ciddi ve hezli ve hetai ve amdi ve kullu zalike indi. Allahümme ufirli ma kaddemtu ve ma ahhartu ve ma tu ve ma alentu ve ma ante alam bhi minni antel Mukaddimu ve antel Muahhir ve anta ala kulli şeyin kadir. Allahım günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddi aşarak yaptığım tüm işleri, benden daha iyi bildiğin bütün sırlarımı bağışla. Allahım ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, beni benden daha iyi bildiğim günahlarımı affeyle. İlerleten de, geri bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Hadis 1478 Ayşe'den Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi. Allahümme inni eûzü bike min şerri mâ amiltu ve min şerri ma'lem amel. Allah'ım Şimdiye kadar işlediğim ve henüz işlemediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Hadis 1479 i̇bn Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şöyleydi. Allahümme inni eûzubike, Min zevali nimetike ve tahammülü afiyetike ve fucaieti nikmetike ve cemi-i Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın gelebilecek felaket ve musibetlerden ve gazabına sebep olacak her türlü işlerden sana sığınırım. Hadis 1480 Zeyd İbni Erkam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi. Allahümme inni eûzübike minel-aczi vel-keseli vel-buhli vel-heremi ve azabil kabri Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha, ente hayri men zekkiha, ente veliyuhu ve mevlâha. Allahümme inni e'uzbike, min ilmin la yenfe'u, ve min kalbin la yahsha'u ve min nefsin la teşbe'u, ve min davetin la yüsteca'bu leha. Allahümme, Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime günahlardan korunma melekesi nasibeyle ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin. Allah'ım faydasız ilimden ürpermeyen kalpten doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım. Hadis 1481. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun. Bildirildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine öğretmek için şöyle dua ederdi Allahümme leke eslemtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke eneptü ve bike hasemtu ve ileyke hakemtu fâ'nfirli mâ kademtu ve mâ ahartu ve mâ esrertü ve mâ aläntü ENTEL Mukaddimu VE ENTEL Muahhir. LÂ İLÂE İLLÂ ENTÂ Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Her konuda sana başvurdum. Önceden yaptığım, bundan sonra yapacağımı sandığım, gizlediğim ve açığa vurduğum tüm günahlarımı affeyle ilerleten de gerileten de sensin senden başka ilah yoktur buhari teheccüt 1 ravilerden bazıları la havle ve la kuvvete illa billah her türlü güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Cümlesini de ilave etmişlerdir. Hadis 1482 Âişe'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi. Allahümme inni eûzübike min fitnetin nâri ve azâbin nâri ve min şerril günâ vel Allah'ım cehennem fitnesinden ve azabından zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Hadis 1483. Ziyad İbn İlahkan'ın Allah ondan razı olsun rivayetine göre amcası Kutbe İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de dua ederdi. Allahümme inni e'ûzü min münkeratil ahlaki vel a'mali vel ehvayi. Allah'ım fena huylardan, fena işler yapmaktan ve nefsani arzulara uymaktan sana sığınırım. Hadis 1484 Şekel İbni Hümeyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Rasulallah, bana bir dua öğret, dedim. Bunun üzerine bana, Allahümme inni eûzübike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi. Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım, de buyurdular. Hadis 1485 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle de dua ederdi. Allahümme inni e'uzubike minel barasi vel jununi, vel cüzami ve seyyil eskam. Allahüm, alaca hastalığından, akli rahatsızlıktan, cüzzam hastalığından ve kötü hastalıkların tümünden sana sığınırım. Hadis 1486 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini bize bildirmiştir. Allahümme inni e'ûzu minel cûyi fe innehu bi'set dâci ve e'ûzu minel riyâneti fe innaha bi'setil bitânâti. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Çünkü o İnsanı kucaklayan ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. O siinede gizlenen ne kötü bir huydur. Hadis 1487. Ali'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre sözleşmeli bir köle kendisine başvurarak Borcumu ödeyecek gücüm yok. Bana yardım et dedi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi? Bunu okuduğum müddetçe üzerinde dağ gibi borç olsa bile Allah ödemeni kolaylaştırır. Allahüm mekfini bi halalike an haramike ve anini bi fadlike ammen sivake. Allahım Beni helal rızıklarla yetindirerek haramlardan koru. Beni lütfunla zengin kılarak başkalarına muhtaç etme. Hadis 1488 İmran İbni Hüseyin'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretti. Allahümme el-himni ve e min şerri nefsî. Allahım, doğru yolda yürümeyi bana ilham eyle. Nefsimin şerrinden beni koru. Hadis 1489 Ebu'l-Fadl Abbas ibne i Abdülmuttalib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Resûlallah, bana, Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret, dedim. Allah'tan afiyet dileyin, buyurdu. Birkaç gün geçtikten sonra tekrar yanına geldim. Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret, dedim. Ey Abbas! Ey Resûlullah'ın amcası! Allah'tan dünya ve ahirette afiyet dileyin, buyurdular. Hadis 1490 Şehr-i İbni Havşeb, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, ey mü'minlerin anası! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanınızda bulunduklarında en çok hangi duayı okurdu diye sordum. O da şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok yalmukallib el kulub. Sabbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dininden ayırma. Hadis 1491. Ebu Derda'dan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve el amelellezî yübelligunî hubbeke Allahümme c'al hubbeke ehâbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel mail barit Allah'ım senden seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi istiyorum Allah'ım senin sevgini bana canımdan ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl hadis 1492 Enes'ten, Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ya Zelcelal ve'l İkram ey büyüklük ve ikram sahibi Allah'ım sözlerini dualarınızda çok sık söyleyiniz Hadis 1493 Ebu Ümâme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pek çok dua okudu. Fakat biz ondan hiçbir şeyi ezberleyemedik. Bunun üzerine, Ya Rasulallah, birçok dua okudun. Biz onları ezberleyemedik, deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. O duaların hepsini kapsayan bir duayı size öğreteyim mi? Öyleyse, şöyle söyleyiniz. Allahümme inni es'elüke min hayri ma sâleke minhu nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve evze biki mine şerrî mesteazeke min hünebi yüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve ente'l müstaan ve aleykel belag ve la havle ve la kuvvete illa billah Allah'ım peygamberin senden istediği hayırları ben de isterim peygamberin Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin, sana sığındığı şeylerden, biz de sana sığınırız. Yardım, ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette, istediğine kavuşturacak olan da sensin. Her türlü güç ve kuvvet, ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Hadis 1494 i̇bn Mesut Mes'ud Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şöyleydi. Allahümme inni es'elüke mücibâtı rahmetike ve azahime mağfiratike ve selamete min külli ismin vel ganimete min külli birrin vel fevze bil cenneti ve necate minan nar Allah'ım senin rahmetini kazandıracak bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı her günahtan uzak durmayı her iyiliği işlemeyi cenneti kazanıp cehennemden kurtulmayı dilerim. Bölüm 251 Yanında olmayan bir kimseye dua etmenin fazileti Bunlardan sonra gelenler, şöyle yalvarırlar. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. 59 Haşr 10 Hem kendi kusurlarından ve hem de mü'min erkek ve kadınların kusur ve günahlarından dolayı bağışlanma dile. 47 Muhammed 19. Allah İbrahim aleyhisselam'dan bahsederek şöyle dediğini bize duyurur. Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. 14 İbrahim 41. Hadis 1495. Ebu Derda Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Müslüman bir kimse, yanında bulunmayan bir Müslüman kardeşi için dua ederse, mutlaka melek de ona, aynı şeyler sana da verilsin diye mukabelede bulunur. Hadis 1496 Yine Ebu Derda'dan, Allah ondan razı olsun. Rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu: Bir Müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. O Müslüman din kardeşi için hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona "duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin" diye dua eder. Bölüm 252 Dua ile ilgili bazı meseleler Hadis 1497 Üsame İbni Zeyd'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Kendisine iyilik edilen bir kimse, o iyiliği yapana, Allahu hayran, Allah seni hayırla mükâfatlandırsın derse, ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur. Hadis 1498 Cabirden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendinize beddua etmeyiniz. Çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Mallarınıza da beddua etmeyiniz ki, duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da, bedduanız kabul olunmuş olur. Hadis 1499 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurmuştur Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. İşte orada çok dua ediniz. Hadis 1500. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin, acele etmedikçe, duası kabul edilir. İnsan, acele ederek, işte ben Rabbime dua ettim de, duamı kabul etmedi der. Müslim'in diğer bir rivayeti de şu şekildedir. Bir kul, günah olan ve akrabasıyla darılmasına yol açan bir şey istemedikçe, bir de, Acele etmedikçe, duası mutlaka kabul olunur. Ya Allah acele etmek ne demektir? diye sorulunca da, şöyle buyurdu. Çok dua ettim, gerçekten dua ettim de, duamın kabul edildiğini görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder. İşte acele etmek budur. Hadis 1501. Ebu Ummame, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hangi dua çok işitilir, kabul edilir? diye soruldu da, gecenin son saatlerinde ve farz namazların arkasında yapılan dua buyurdu. Hadis 1502 Übade i̇bn Samit'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yeryüzünde bir Müslüman, Allah'tan bir şey dilerse, günah bir şeyi istemediği, akrabasıyla ilgiyi kesmeyi arzu etmediği sürece Allah onun isteğini mutlaka yerine getirir veya ona vereceği şey kadar kötü bir şeyi kendisinden giderir. Orada bulunanlardan biri öyleyse biz Allah'tan çok şey isteriz deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın lütfu isteyeceğiniz şeylerden daha çoktur buyurdu. Hadis 1503. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keder ve üzüntü hissettiği zaman şöyle dua ederdi. La ilahe illallahü'l-azîmü'l-halîm. La ilahe illallahü Rabbü'l-arşil-azîm. La ilahe illallahü Rabbü'l-semâvâti Rabbül ve Rabbü'l-ardi ve Rabbü'l-arşil-kerîm. Büyüklük ve hilim sahibi olan Allah'tan başka, ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve kerim arşın Rabbinden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Bölüm 253 Veliler ve kerametleri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 Çevrelilerden Sa'ad'ın durumunu soruşturdu. Bütün mescitlere gidip oraların cemaatlerinden Sa'ad'ın halini sordu. Onlar da Sa'ad hakkında hep övgü dolu sözler söylediler. En sonunda Absoulları mescidine gitti ve herkesi Sa'ad hakkında bildiklerini söylemeye davet etti. Onlar arasından Ebu Saade diye anılan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 Hadis 1507. Urve İbnü'z-Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs kendi arazisinden bir parçayı gasp ettiği iddiasıyla Said İbnü'z-Zeyt İbn Amir İbnü'l-Rüfeî, Allah ondan razı olsun, Medine valisi Mervan İbnü'l-Hakem'e şikayet etti. Bu şikayet üzerine Said ben bu konuda Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini dinledikten sonra onun hakkını üzerime geçirir miyim hiç? dedi. Mervan, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden ne duydun? diye sorunca, o da, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim,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 Haris İbn Amir İbn Nevfel İbn Abdümenaf'ın oğulları Hubeybe'yi satın aldılar. Kendisini öldürmeye karar verdikleri güne kadar onların elinde esir olarak kaldı. Bu esirlik günlerinde Hubeyb kasık tıraşı olmak için Haris'in kızlarından birinden emanet bir ustura istedi. O da verdi. Bir ara annesinin gafletinden yararlanan küçük çocuk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 onun düşündüğü gibi gerçekleşirdi bölüm 254 sakınılması gereken şeyler Ey iman edenler birbiriniz hakkında yersiz zanda bulunmaktan kaçının Çünkü bazı zan ve şüphe vardır ki günnahtır birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Biriniz, ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Hayır, siz ondan iğrenirsiniz. Öyleyse, adam çekiştirmekten de öylece iğrenin ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul eden ve acıyandır. 49 Hucurat 12. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi, tüm yaptıklarından sorumludurlar. Kıyamette sorguya çekilecektir. 17. İsra 36. İnsan, hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. 50- Kaf 18 Hadis 1512 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, mutlaka hayır söylesin veya sussun hadis 1513 Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Ey Allah'ın Resulü hangi müslüman daha değerlidir diye sordum Dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir cevabını verdi Hadis 1514 Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kim bana, iki çenesi arasındaki diliyle, iki bacağı arasındaki tenasül uzvunu, kötülüklerden koruma sözü verirse, ben de ona, Cennet hakkında garanti veririm. Hadis 1515. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini nakletmiştir. Kul iyice düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir derinliğine kayı verir. Hadis 1516 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir kulun önem vermeyerek söylediği Allah rızasına uygun bir söz yüzünden Allah derecesini yükseltir. Bir başka kulu da yine önem vermeyerek Allah'ın öfkelenmesini gerektirecek bir sözü yüzünden cehennemin dibine indirir. Hadis 1517 Ebu Abdurrahman, Bilal İbn-i'l-Hâris el Muzeni'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse Allah'ın sevdiği bir sözü söyler de o sözüyle Allah'ın rızasına ulaşabileceğini zannetmez. Halbuki Allah o hayırlı söz sebebiyle kıyamete kadar o kimseden razı olur. Yine bir adam da vardır ki Allah'ın gazabını gerektirir bir söz söyler. Fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını zannetmez. Oysa Allah, o kimseye kıyamete kadar öfkelenir. Hadis 1518 Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Rasulü, Bana sımsıkı sarılacağım bir iş haber ver, dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim Allah'tır de sonra da Dost doğru ol buyurdu. Ben ey Allah'ın resulü hakkımda korkulacak şeyin en tehlikelisi nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurdular. Hadis 1519. İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun. Rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Allahı anmanın dışında sözü fazla uzatmayın. Çünkü Allahı anmanın dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak kimselerse katı kalpli olanlardır. Hadis 1520. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Allah kimi iki çenesi ve iki bacağı arasındaki şeylerin yani dili ve tenasül uzvunun Şerrinden korursa o kimse cennete girer. Hadis 1521. Ukbe bin Amir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü kurtuluş yolu nedir dedim. Aleyhine olacak sözlerden dilini tut. Evinle meşgul ol günahlarına pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Hadis 1522. Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem oğlu sabahladığında bütün organları dile boyun eğip Yalvararak şöyle derler. Bizim hakkımızı korumakta Allah'tan kork. Çünkü biz sana bağlıyız. Senin söyleyeceklerinle cezalandırılırız. Eğer sen doğru yolda gidersen, biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir, yoldan çıkarsan, biz de sana uyar, senin gibi oluruz. Hadis 1523 Muaz İbni Cebel, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Ey Allah'ın Rasûlü! Beni cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak bir amel haber ver ki, onu yapayım, dedim. Şöyle buyurdular. Çok büyük bir şey istedin. Fakat yine de, bu Allah'ın kolay kıldığı kimseler için pek kolaydır. Allah'a, hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, kulluk edersin. Namazlarını gereği üzere kılarsın. Zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutarsın. Gücün yeterse hacc edersin. Sözüne devamla. Şimdi sana, hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç, kalkandır. Sadaka, Suyun ateşi söndürmesi gibi, günahları siler, süpürür, söndürür. Kişinin gece kılacağı namazlar da, günahları siler, süpürür, söndürür buyurdu. Daha sonra, Onların yanları yataklarından uzaklaşır. Yataklarından geceleri kalkarlar. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler kendilerine geçinmeleri için verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez 32 secde suresi 16 17 ayetini okudu daha sonra şöyle buyurdu sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bildireyim mi? Ben de, evet, bildiriniz ya Resûlallah dedim. İşin başı İslam, yani her şeyiyle Allah'a teslim olmak demektir. Direği ise, beş vakit namaza devam etmektir. En yüce tarafı da, cihattır buyurdu. Ondan sonra da, bunların hepsinin gerçekleşmesinin kendisine bağlı olduğu şeyi haber vereyim mi? Evet, buyur ya Rasûlallah dediğimde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dilini tutarak, bunun sana zarar vermesine meydan verme buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Rasûlü, biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız? dedim. Allah'ın Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem hay anasını kayıp edesice insanların cehenneme yüzüstü kapaklanmalarının sebebi dillerinin ürettiklerinden başkası mıdır buyurdu. Hadis 1524 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Gıybet nedir bilir misiniz? Sahabiler Allah ve Rasulü daha iyi bilir" dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Şayet kardeşimde söylediğim ayıp varsa. Ne dersiniz? diye sorulması üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Eğer söylediğin şey onda varsa, gıybet ettin. Yoksa, o zaman ona iftira etmiş olursun, buyurdu. Hadis 1525 Ebu Bekir'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Veda haccında, kurban bayramı günü, Mina'da yaptığı hutbede şöyle buyurdu. Bu gününüzün, bu ayınızın ve bu şehrinizin haram kılınmış olduğu gibi, birbirinize kanlarınız, canlarınız, mallarınız ve namuslarınız haramdır. Tebliğ ettim mi? Hadis 1526 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Ey Allah'ın Rasulü, hanımlarından Safiye'nin şöyle böyle oluşu sana yeter dedim Ravilerden biri Hazreti Ayşe'nin onun kısa boylu oluşunu kastettiğini söylüyor Bunun üzerine Rasulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsa deniz suyunun tadı ve kokusunu bozardı. Hazreti Ayşe diyor ki: Ben yine bir gün bir kimsenin durumunu taklid ederek hikaye etmiştim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ''Bana dünyayı verseler, ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı bir şekilde taklit edip anmayı asla sevmem.'' buyurdu. Hadis 1527 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miraca çıkarıldığımda, bir toplumun yanından geçtim. Bunlar, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail! Bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar, gıybet etmekle insanların etlerini yiyenler, onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır, cevabını verdi. Hadis 1528 1528 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Her Müslümanın diğer Müslümana karşı kanı, ırzı ve malı haramdır. Bölüm 255 Gıybet dinleme yasağı gerektiğinde o toplantıyı terk etme gereği onlar ki, boş ve anlamsız söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirip, bizim işlediklerimizin hesabı bize, sizin yapıp ettiklerinizin cezası da size ait derler. 28 Kasas 55 Onlar ki, boş, anlamsız söz ve işlerden yüz çevirirler.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 ileri geri konuşan ayetlerimize alaya alan kimselere rastladığın zaman Bu kimseler başka değişik konulara geçinceye kadar onlardan dur. Eğer şeytan sana yapman gerekeni unutturursa hiç değilse hatırladıktan sonra böyle zalimler topluluğunun içinde yer alma. Al en am. 68 Hadis 1529 Ebu Derda'dan Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa Allah da kıyamet günü o kimsenin yüzünü cehennemden korur. Hadis 1530 İtban İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, Allah'ın rahmetini ümid etmek bölümünde geçen uzun hadisinde şöyle demiştir. Evimizde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı. Namazdan sonra cemaatten biri, Malik İbni Duhşum nerede? dedi. Bir başkası, o Allah ve Rasulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle deme. Görmüyor musun, o Allah'ın rızasını dileyerek, la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını dileyerek, La ilahe illallah diyen kimseyi, Allah, cehenneme haram kılmıştır, buyurdu. Hadis 1531 Ka'b ibn Malik'ten, Allah ondan razı olsun, Tövbe bölümünde geçen uzun hadisinde şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük'te, Ashabı arasında otururken, Ka'f İbni Malik ne yaptı diye sormuş. Beni Selime'den bir adam, Ya Resûlallah, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması, onu yola çıkmaktan alıkoydu, demiş. Bunun üzerine, Muaz İbni Cebel, ona, Ne fena söz söyledin, diye çıkışmış, ve peygamberimize dönerek, Ya Rasulallah, biz onun hakkında, hep iyi şeyler biliyoruz diyerek teskiye etmesi üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sükût edip hoş görmüş ve hiçbir şey söylememişti. Bölüm 256. Gıybetin mübah olabileceği haller. Hadis 1532. Ayşeden Allah ondan razı olsun.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 Münafikûn suresini indirdi. Sonra Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, günahları için istiğfar etmek üzere, onları çağırdı. Fakat onlar kafa tutup, istiğfardan yüz çevirdiler. Hadis 1536 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Süfyan'ın hanımı Hint,